Arkadaşlar, onun tarafta yerler müsait geçebilirsiniz. <Gülüyor> 5 dakika da bir tiyatro şey. göçlerimiz varmış. Saygıda misafirler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Söyleşileri Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Fıaliyetleri Koordinatörü Sayın Esafir Yıldız Selamlama Konuşmalarını yapacaklar. Önemli sağ Sayın hocam, kıymetli misafirler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür alanında özellikle burada canlı köşk söyleşileri, meydana Kültür Merkezi'nde şehir konferansları ve Koyunoğlu yaşayan Konya evinde de Konya'nın yaşayan ve geçmiş tarihini anlamaya, anlaşılmasına gayret ediyoruz. Bu vesileyle bir programda daha kıymetli hocamızla beraber olacağız. Biz kendi meselelerimize, kendi kavramlarımız üzerinde bakmak istiyoruz ve bu alanda da, alanda uzman kıymetli hocalarımızı sizlerle buluşturmaya önem veriyoruz. Ben e, sözleri fazla uzatmadan kıymetli hocama, hocamı takdim edeyim ve e, mikrofonu kendilerine vereyim. Burada bulunanlar sadece hocamı tanıyorlar, Onun dolayı da geldiler. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor, safhala getirdiniz diyor. Siz de buenos. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Şimdi bu kahvaltı kalori ya da yemek hesibini ya yerine etin ya da kaldırmelin evet. <gülüyor> bu ayı böyle. İşte yani ben buraya bakacak kuş şey ne de var. <gülüyor> ense bir sohbettim hocam ya söz Evet arkadaşlar. <Biraz> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Esas bizim bununle genişlememiz akşamki konumuz. Sadece <gülüyor> siz ama eee arkadaşlarından da böyle bir e, genç arkadaşlar... E, sohbetimiz oluyor. Ben de genç olduğum için dedim tamam böyle bir sayfet şey de yapabiliriz yani ne kadar popluysam direkt anlığa bağlıysam da yani Konya'da geçmişimde vardır atalımız, bizim oraya Konya'da tamam vermesinden Konya'ya özel bir muhabbetimiz var ama milattan önce dedi yani <gülüyor> çok güzel çoğu kez geldim şimdi teklif edilen konu daha önce bir kitap olarak da çıkan kendilerine konusunda da son veririz. Dolayısıyla e, konunun başladığı anlaşılıyor ki felsefi bir muhabbet yapacağız. Alın olduğu zaman söylerseniz affetiniz. Hakkı olduğu zaman söylerseniz anlaştırırız. Yani bir denge tutturmaya çalışacağız. Şimdi şöyle etrafımızın canlı olması güzel bir e, tevafuk. Şimdi bir Ağaca baktığımız zaman şöyle karşıda herhangi bir ağaç var. Ben oraya geliyorum. Oraya dairesiniz. Bir ağacın dağ olması için onun orada olması yeterli değil. Neyi var ağacın? Bir mekanı kaplıyor. Değil mi? Bir fonksiyonu var. İşte ağaçlık dediğimiz hadise neyse. Bir de etrafıyla, çevresiyle fraktan bir ilişkisi var. Fraktan İlişkiyi bilinirmiş, duydunuz mu? Ee, Farktan, geometri, matematikte. Ağacın şu halde olması bütünle girdiği ilişkiyle alakalıdır. Kaç yaprağın olacağı bile bir ağacın kaç yaprağın olacağı bile çevresiyle girdiği ilişki tarafından edilir. Gövdesi, hacmi e, tek başına kendisini karar verici bir biz bunu tabi çok yeni, çağdaş biyoloji, canlı bilimleri ilerledikten sonra test edebiliriz. Yani bir orman düşünün, hani burada bir orman yok ama bir orman düşünün, ormandaki bir ağacın kalınlığı, dallarının sayısı, yapraklarının sayısı, bütün ormanla ilgili ilişki, ormanın öyle olması, bulunduğu coğrafya, iklim koşullarıyla il olan ilişkisi, onun, bu şekilde gider evren ile olan ilişkisi. Dolayısıyla, e, her zaman tasılıfta kullanılan bir tavirler, evrende hangi bir mesleğin, tek bir mesleğin olabilmesi için asgari şart evrenin varlığıdır. O şekliyle olabilirsiniz. Yani biz genelde, şeyde, derslerde ben gençlere sorarız, bir günün var olabilmesi, asgari şart nedir? Hemen su. Güneş filan derler, güneşin önü olabilmesi için güneş sisteminin, galaksinin bütün evrenin olması lazım. Yani ne kadar önemli olduğunu, herhangi bir desnerin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Tek bir ağacın var olabilmesi için tüm evrenin var olması lazım. Bu şekilde. Ancak bu evlerinde insan özel bir durumu var. İnsanın var olabilmesi için Sadece orada bulunması yetmiyor, Değil mi? Yani Burakcığım gel. Bağırın. Ben gel. Sana yer yoksa ben de çıkarım. Ben. De. Gel Hoş gel. Geldik. Hoş geldin. İnsanın sadece burada bir yer kaplaması, bir yerin olması, bir fonksiyon olması bir ilişkilerin olması yetmiyor. Çünkü insan basit bir var olan değil. Her şey vardır. Pensifiye olarak. Yani İngilizce'de anadeliğimizde ana, ana deniz de The God is. Tanrı vardır. The world ya da the universe is. Evren vardır. Ama insan The human is yetmez. Aynı zamanda exist. Var olmaya devam etmektedir varoluş içindeleşiriz. Dolayısıyla insan basit bir var olan değil. Aynı zamanda bir varoluşu olan. Sürekli e, yeniden var olan. Değil mi? Her sabah neredeyse yeniden var oluyoruz. Bu varoluşumuz maddi tarafıyla değil. Her nesne maddi tarafıyla sürekli bir hareket içerisinde yeniden var oluyor. Ama bizim varoluşumuz var. Var olma Var olan olmamız endikte yani var oluşumuz var. Burası bizi diğer canlılardan farklı kılıyor, Değer var farklı kılıyor. Çünkü başka bir yük yüklüyor. Basit bu. Var oluşumuzun, var olmamızın mümkün kılan gündür. çevre koşullarıdır, maddi şartlardır var olmamızın mümkün kılan diğer var olanlar gibi. Buna biz eman diyoruz. Eman içerisinde olmamız lazım. Ağacın burada var olabilmesi için emar içerisinde olması lazım, koruma altında olması lazım, elbette Karadeniz'de bir tarih Karadeniz kesimini dolayı inşaat etmek için mesela, değil mi? Yeşilliği sevmez Karadenizler çünkü yeşil, bizim içerisinde büyüdükleri için nereye gidiyorlarsa yeşili yok ediyorlar. İstanbul en güzel örneği, Türkiye en güzel örneği bu. Bir Karadeniz olarak Karadenize büyüklendi ama olsa nasıl sokun yetecek var mı Karadeniz <gülüyor> mı? <gülüyor> Gönesli. Tam yeşilliğin merkezi değil mi? Yusuf eve gittir mi? Kısaca eman yeterli. Mantığı güvenliği insan için de var olmamızı emanla. Peki varoluşumuzu nasıl muhabbet edeceğiz? İmanla. Ağacın iman etmesine gerek yok. Kerime inşaat ettiğin amfes aldın. Namazın termez ağaca değil mi? Şimdi, mesela tabii biz Müslüman olduğumuz için değil bir termoloji, İslami termolojiyi kullanıyoruz. Ama iman sadece Müslümanla rahatsız bir şey değil İnsan iman etmeden bağlı oluşunu Bunu daha felsefeyi kılarsak, insan kendini sürekli yorumlayarak bağlı oluşunu sürdürer. Ancak önemli bir ihtiyacı var. Kendini yorumlamaz. Ben kimim? Niye buradayım? Hayatın anlamı ne? edeceğim. Bundan sonra meyve vermiyorum. Değil mi? Ya da güneş şöyle demez, 5 milyardır yan yan yan bittim artık, yanmıyorum. Değil mi? Böyle bir tek bir tercih, tercih makamında değil. Ya da atom, devamlı dönüyoruz kafam döndü durayım. Böyle bir şey yok. Hadi bırak onu, bir kıyım, iki bir ay, bir aslan, hiç bunalıma girdiğini duymadık. Ya yani Hayatın anlamı kalmadı, artık imtihar ediyorum, bay bay böyle bir aslan türü, keşfedeyim dedim. Müdürlük varlık yok. O açıdan insanın önemli problemi varoluş şunu sürdürebilmesi için yapmasını yapmak için şöyle şey, bir şey, konuyu yorumlamasını yapmak çift yönlü bir problemle karşı karşıyayız. Bir Var olmamızı sürdürecek maddi bir Güvenlik adamı oluşturmak. Ordular besliyoruz. Bunu yani giyiyoruz mesela. Soğuktan bulmak için. Yemek yiyoruz. Ordular besliyoruz. Kendisi savunacak taktikler, teknikler yapıyoruz. Bunlar maddi varlığımızı varoluşumuzun herhalde anlaması. Ayrıca varmış, varmış. Karabımızı emniyete, güvenliğe almak istiyoruz. sanatlar ahlaki sistemler, felsefi sistemler, din sistemler yapıyoruz. Biri tabiat, biri hayat. Tabiattaki maddi varoluşlar var olmaması ve hayattaki manevi, anlamsal varoluşunu sütürmek için sürekli kendimizi yorumluyoruz, sürekli kendimize anlamlar ders. Böyle bir yapımız var. Hani diyeceksiniz ki bunu herkes yapıyor mu? Herkes yapıyor iki türlü bir. bir öğrenilmiş, verilmiş bir anlamdır Bir Kültür içerisinde doğuyoruz çünkü. Hayat içerisinde doğuyoruz. İnsan tabiata doğar. Hayatını çekip alınıyor biliyorsunuz. En sağlıklı bebeğin tabiatta yaşama şansı tek başına 3 saattir. Her şart müsait olacak. Hemen hayatını içine çekip alıyoruz. Oposuna bir tokat atıyoruz, bir şırnak atıyoruz, giydiriyoruz. Giyim dışarıda yok. Yani, tabiatta giyme yok. Hayatın içerisinde bunu öğreniyor insan. Ona kültür bir anlam yüklüyor. Eğitmek o demek. Eğmek, yükmek. Değil mi? Çocuk eğitilir. Eğitim, eğitim. Değil mi? Sen bunu yaptın mı? Ne ama neredeyse? Tamam. Arkadaşlarım ayakta kaldı. Gençler şöyle gelin, yani yanlış strateji bu. Hocam, ee, bugün kalabalık oldu. Bunu e, sen hesaplayacaksın. Aşağıdaki yani. Ar He. bu artı. Anladım da ya, arkadaşlar yalnız. yalnız, yalnız. <gülüyor> Önden biraz güçtürstak aralığı, arkada bir bırakılmayacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> sürekli yorumlamak anlamlandırılmaz sorundayız. Bile bildiğimiz kanalı hiçbir var olan varlığı dolayısıyla bir korkuya kapılmaz. Bir kaygı, bir ürperdi duymaz. Vardır o. Ama insan var olmasından dolayı bir kaygı, bir korku içinde olduğu için korkuyu psikolojik korku olarak yorumlamıyoruz tabii. Kaygı, e, beyin rejavel kafü havf kelimesindeki Peki deki anlamıyla kullanıyoruz. Hepimiz özellikle ergenlik döneminde ne konusunda kendi kendimizden bir yüzleşmişizdir, değil mi? Ya da arasıda da yüzleşiyoruzdur. Tüm bunların anlamı ne? Niye buradayım? Yani hiçbir ağaç ne normali terk ediyorum diyemez. Zaten ona bağlı değildi. Duydu biraz önce. Ama biz bunu yapabiliyoruz. Toplumu terk edebiliyoruz. Hayatımızı da terk edebiliyoruz. Şimdi bu kaygın, korku, ürperti, kuşu, neyse bunların bizim ontik bir karakterimiz. Onun için bütün kültürlerden biraz çok bir yaşı şey ilgi geçti. Yavaş arkadaşlar, ee, biraz dolaştım bazı ülkeleri, ee, arkayet diyebileceğimiz kültürlerle de tanıştım. İlgin bir şey bu, yani zaten kitaplardan da bunu biliyoruz ama bütün kültürlerde, e, ister çok gelişmiş, ister az gelişmiş olsun, insanın bir yabancılığından bahsediyoruz, bir garipliğinden. Bir atılmışlığından, işte varoluşçu felsefelerde insanın fırlatılmışlığından, terk edilmişliğinden, yalnızlığından, yalnızlık diyen bir canlı yok ya bende. Eğer bir var olan yok. Çok yalnızım ben. <gülüyor> <gülüyor> yalnızlığa yalnızlığa şey işte yani var. Böyle bir şeyi, hiçbir varlıktır. Dolayısıyla, bizim toparlarsak şimdi bir anlattıklarımızı, bir var olmamız var, bir de varoluşumuz var bu varoluşumuz esas insan dediğimiz tarafımız oluşturuyor. Bunun da zeminde kaygı var. Peki bu nedeniyle niçin insan böyle bir kaygıyla insan oluyor? Ve bu kaygıyı ya cevaplandıracak ya bastıracak. Kültür bir tarafıyla insanı bir başarıdır. Bir tarafıyla da insanlaşmayı kötüleştirir. Çünkü insanın soru sorma, duyusunu köreltir ve susturur. Kültür insanı susturur. Hazır cevaplar vardır çünkü orada. İslam medeniyeti bu susturulmaya isyan eden tarafına tasavvuf demiştir. Tasavvuf bir isyandır. Ama bu tasavvufun isyanlığı zannedildiği gibi sadece İslam toplumunun zenginleşmesi nedeniyle ortaya çıkan konfor Lüks'e karşı bir direnme, şehri terk etme, ip'e karşı efendim, sof giyme, doğru, bu bir tarafıyla doğru, tasavvuf şehri terk etmekle başlar. Doğru, sonradan şehre dönmüştür ama kendi maddelerinde yatarak, ya da kendi şartnamesini, manifestosunda yatarak dönmüştür. Ama tasavvufun bir reddedici de dini pratiğin kültürleşmesi neticesinde, ana radeleşmesi, normalleşmesine karşı bir başkaldır. Soyuz reklif kurmak tasvufun önlü gayesidir. eğitimin, öğretimin kültürün standart yapısı içerisinde soru sorma bilincimizi, targılama, sorgulama, araştırma tahkik etme, tepkik etme yetimizi körenden kültüre karşı bir başkanlığı esasında. Bugün bir değil. Bugün bir tasavvuf. Ordinleşme, göbek şişirme falan filan falan. Ağzımı açmayayım. Taharikatlardan bahsedelim. Tasavvuf taharikat demek değildir. Taharikat başka bir iş. Şey. Elbette onun fonksiyonu var yani. Bir şey varsa onun bir fonksiyonu vardır. Bir şey dostlukla ortaya çık vektörel uzayıyla ortaya çıkan bir şey burada hırsızlık varsa bu toplumda bunun bir nedeni vardır. Kürs ederek, bunu lanetleyerek çözemezsiniz. Bir şeyin varlığa gelmesi falan bir iş değil mi? Yani Türkiye'de son olup bitenleri düşünün. Bunlar boşluktan ortaya çıkmıyor. Bu tarlada yetişiyor. O zaman tarlaya bakacaksın. Tarlada problem var demektir. Tamam mı? Biraz mecazlık konuştum ama hepiniz ayrıksınız anladınız. Ee, gerçeklikle yüzleşmeyen insan ya küfre sığınır ya değerlere sığınır. İkisi küfür de bir değerdir hakaret edilir. Bazı o zaman tahkil eder, tezif eder ama bir türlü o sorunu çözmez o. Ya da hihni ahlaki siyasi politik değerlere sığırır. Muhayyel kavramlar üretir. Bütün bunları ne yapıyor? Derin devlet yapıyor. Nerede bu? Ya, ya, tahmin ediyorum. Geri gelmişken söyleyeyim. İnsan nasıl yaşar genel ortalama insan? Bizi daha duyacak şeklinde bir tür hayatta. Hayatın ona göre gönlendir. Ee, efendim yani sıkmanıza gerek yok. Ee, bu milletin sahibi var. Nerede? İşte, Evliya bunlar var. Şu eda var. <gülüyor> tamam Yani bu sorunu etenemektir. Elmek de var canım. Cenab-ı Hak var her şeyden önce ya. Ama Cenab-ı sana düşün diyor. Gelip senin adına düşünecek hali yok. İsrail İstahiloğullarını dönersin. Bizim biraz yaptığımız bir gün öyle. Türkler özellikle Allah'a çok iş bırakırlar. Maşallah, inşallah. Değil mi? Bakarız. Bunları mefhumlarının dışında kullanıyoruz biz. Tembellik. Bugün Türkiye'deki dini inanç tembelliğin kaynağıdır. Bu dini inanç gözden geçirilmelidir. Düşünmemizi, iş yapmamızı, dik durmamızı engelliyor. Allah inancı tembellik yaratıyor bugün Müslümanlar. Çünkü İslami değil bu Allah inancı. Katolik. Çok ağır konuşuyorum Müratçığım değil mi? Gençleri buldum sanmıyorum. <gülüyor> Peki niye soru sorarız? Soru sormamızın on tek zemini olması lazım. Kültüren değil <gülüyor> Kültür bastırıyor tam tersine. Umutsuz bir etki yaratıyor onun için bir toplumda soru soranlar ayrı kodları hale geliyor o toplumda. Ayrı kodlar. Kardelen çiçeği. Yalnız adam. Değil mi? İbdi Bahçe kitap yazmış. Tedbir mütevahhit. Yalnız adamın kendini yönetimi. Ha bu elitist anlamda değil arkadaşlar. Hani Fildişi Kulesi'nde toplumunu tahdir eden Türk aydını değil yoktur bu ayet Türkan'ın. Türkiye'nin en önemli özelliği odur değil mi? Hakaret ederiz kendiler halkına minnetinden, kültür. O, o anlamda değil. Yalnızlaşmak, daha çekinmek demek değil arkadaşlar. İnsan kalabalıklar içerisinde de yalnız olabilir. Buradaki yalnızlığı tek anlamında anlamayacaksınız. Tek olmak. Değil o. Tekebür narsizm ile alakalı değil. Soru sorma bilincine sahip en insan yalnızdır soru sorma. Birincine sahip olan her insan yalnızdır. Dolayısıyla hep söylüyorum, insanları, kalabalıkları rahat bırak. Biz de her konuşuyoruz. Ama halkımız ya halkı bırak ya, halkı bırak, mutlu. İşini yapıyor. Herkese soru sorduğunu düşünsene. Biz kimse bir iş yapmazız fayda. bir toplumun elitleri olması lazım. Soru soran elitleri tiyatro yapan değil, gösteri yapan değil, sahnede kendi agorasına hitap eden, bunun maddi güce, iktidara dönüştülen insanları kastetme. Fikrinden zenginleşen insan numara yapıyor. Hiçbir tefekkür hareketi, o tefekkür hareketini yüten insanları zenginleştirmez. Politik güç kazandırmaz. Birisini siz düşünün. Değil mi? Var mı? Böyle bir hareketten görmedim. Neyse. Peki bunun nedeni ne? Niçin biz soru sormak yolunda kalıyoruz? Bunun kontik e, zemini nedir? Bene suresinde Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Estağfirullah. İlla halaklan insanı kebet. İnsanı kebet işte yarattık. Bu kebet ne? Şimdi bizim kudema esnaf Kur'an-ı Kerim çok çeşitli açılardan düşünmüş. Biliyorsunuz daha önce de bunu belki buradan da başlayabilir de söyledik, yazdık ettik. Bizde dört temel kitap vardır. Kitabı Tekfini kaynağı bir kitaptır. Okunması gerekiyor çeşitli açılardan. Müslümanlar bugüne hiç okumadığı bir şey. Biz okunmuş Başka kültülerin yaptığı okumaları Türkçe'ye tercüme ederek. Bak fiziğimiz yok, kimyamız yok, biyolojimiz yok. Bizim değil onlar. Ha insanlığın ortak gözümüzde tabii ki faydalanıcı dair bir da. Ama biz kendimiz okumuyoruz yani. Kainat kitabı Müslümanlar tarafından okunmuyor. Kitabı tenzili, vahyedilmiş kitap, Müslüman olmanın ilk şartı kral okumaktır. Bizde de hutup okumaz. Marx'tan, <gülüyor> kapital okumaz. Müslümanlar da kurum okumaz. İronik bir durum. Okumayı kastediyorum. Vırmırı değiller. Çok çeşitler, dil açısından okumuşlar, dil tefsirleri yazılmış. Tasovuf açısından okumuşlar, işaret tefsirleri yazılmış. Felsizlik açısından okumuşlar, felsizlik açısından okumuşlar, felsizlik yazılmış. fıkha açısından okumuşlar, ahkam tefsirleri yazılmış. Kendi dönemleri açısından çok çeşitli okumuşlar. Üçüncü kitap, Arkadaşlar yavaş. Kitabı tedvini, insanlar yazdığı, tedvin ettiği kitaplar. O konuda da biz, yani kitap okuma gelişiyor şey Türkiye'de. Ha diyeceksiniz ki yani, üniversite hocası okun böyle, boş ver yani. 85'ten beri akademideyim, okumuyorum üniversite hocası. Avrupa'da bir hangi tapınmış? Pazar günü sabah kalktınız, kahvaltınızı yaptınız. Evi ne için terk edersiniz? Onlar için pazar çok önemli biliyorsunuz yani. Falan. Ne için terk edersiniz? Kitap on birinci sırada. Yani adamın evinde okuyacak kitabı kalmamış. Kitap almaya gidelim diyor. Ben merak ettim Türkiye'de kaçıncı sınıfa kitap? Yüze girmemiş. Fakat beni o ilgilendirmiyor. On birinci sınıfa devam. O çok büyük bir tasar. Matkamp <gülüyor> Hiç gösteririz bir şey diyecek mi? <gülüyor> Büyük ihtimal hanım bey, öyle diyordur bilmiyorum Şu tabloyu kaç aydır asmadın git Şaka bir yana Hiç Şöyle ev düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Mesela bir erkek eşine diyecek ki Hanım sen üç gündür ev, eline hiç kitap vermeden Hayırdır ne olur? Var mı böyle bir ev? Ya da tam tersi Bey nedir ya? Devamlı dizi izliyorsun bir kitap olmadı ki, kitabı tezmini de okurmuyoruz biz. Bir de kitabı tarihi. Te'rihi ya da Arapçası olarak, Tarih kitabı. Yani insanlığın tecrübesi. Şimdi kebet içinden yaratılmak ne demek? İnsan kebet halinde yaratılmıştır. Modern meallerde meşakkat diye tercüme ediyor. Yanlış. Yanlış değil de eksik. Bunun en iyi şeyini, ıı, tefsirini İbn Abbas yapıyor Hazreti Peygamber'in ağzından dinleyeni İbn Abbas. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ilk müfesle. İlk müfesle. Önce, ne diyor ki şey, bu kebede? Dik durmak. İnsanın başına gelir. Yani insanın kaygı içinde olması, soru sorması engelleni dik durmasıdır. Dik durmak bizi ufka, gelecek odaklı yaşamaya, İçmal ediyor. İnsan gelecek odaklı yaşar. Hali yaşamaz sadece. Hep bütün yatırımlarını dikkat edin. Niye okuyorsunuz? Gelecek için. Bütün ailelerin organizasyonu, bütün bu devlet sistemlerini bilince için geleceği garanti altına almak. Değil mi? Gelecek o kadar ki eskatoloji gibi bilim kuruyoruz. Ölümden sonraki durum. Bunları bilim. Olacak. Orada orayı da kanıt alfondan. Evet. Dün akşam paylaştım. Bir fakih, bir kelamcımız, mütekemmid ne diyor? <gülüyor> Emniyetin askeri şartı Bu Yemenli bir alim, Mehduli bir Fakih 6. yüzyılda yaşamış. 6. yüzyılın başında. Hizciye yani 6. yüzyılın ne yapar? Miladi 12. yüzyıl. Bu bir kelam kitabından emniyet. Yani iki anlamla geliyor emniyet. Bir eman bir iman. Asgari şartı kişinin içinde bulunduğu olgu ve olayın hakikatinin bilgisini elde etmesidir. Dikkat edin. Yani bir kriz oldu. Ekonomik kriz. Buradan nasıl kendini güvenle hissedebilirsin? O ekonomik krizin hakikati nedir? Gerçekliği nedir? Yani bilgisine sahip olman Ya işte ne bileyim gök, meteor yağmuru var. Bunun hakikaten bileceksin. Güve insanın maddi ve manevi güvenin asgari şartı budur. Ne kadar biliyorsan o kadar emniyettesin. Bunun içinde asgari şart nedir? Tefekkür. Belirli'nin dediği. Şimdi, Muratcığım, çok ilanik değil mi? Saat 2 ve bir Karadeniz'de Trabzon'un, of, biri tefekkürden bahsediyor. O ligiden sonra. Türkiye'nin düştüğü duruma bak. Normal, normal, evet. için mi yoksa hocam? Bilmiyorum abi, Öyle bunu değil. söylüyorum sana. Hayır. O <gülüyor> ligiden sonra çok süper, o ligiden sonra <gülüyor> normal, insan seviyes <süresi> <gülüyor> Tefekkür problemini çok ciddi düşünmek. Teşekkür devlet kurmak için ne yaparız? Hükümet kurmak için ne yaparız? Yemek yemek için ne yaparız? Düşünmek değildir arkadaşlar. Nazar yani teorik düşünme iyi bir şey var değil mi? Kenan kitabını okuyan arkadaşlar bilirler. Neyle başlar Kenan kitabı? Mendaselerden. Okunan bir Kenan kitabı ilk bölüm nedir? Nazar. Teorik düşünme nedir? Yani onun için diyorum biz sadece teknolojide geri kalmadık. Her öyle Türkler, teknolojide, ya biz bu konularda da geri kaldık. Hem de geçmişimizden. Sadece çağdaş dünyadan değil. Geçmişinden geri kalmış bir minnetiz biz. Teorik düşünce var mı bizde? Nazar, tefekkür. Tefekkür, Arapçası tertip demektir. Olgu olayları belli bir tertip içerisinde Düşünmeye tefekkürdeniz deniz, aracılığa. Bizimki kaotik bir durum Türkiye değil mi? Zihnimiz kaotik. Yapıp ettiklerimizde ona göre kaotik ne demek kaotik? Olup bitenler arasında oranlama yapamamak. En iyi, en kötü, en güzel, en çirkin hep aynı anda oluyor. Bakıyorsun, fakültem aynı kişi en iyi şeyi de yapıyor, en iyi şeyi de yapıyor. Karışık yani. Misbet olmayınca ne olmaz? Misbet oranlama olmayınca. Yasalılık olmaz, düzen olmaz orada. Rasyonel demek, rasyonel olmak ne demek? rasyon? oran demek. İrrasyonel, oranlanamayan sayı değil mi? İrrasyonel sayıda matematik ne demek? Oranlanamayan. A, B, A bölü B diye yazılamayan sayıda irrasyonel denir. Rasyonel, oran demek. Nispet olmayan yerde gerekçe üretemesi. Niçin bu böyle? O da aklın ikinci anlamı, reason. Gerekçe. Gerekçe yok. niçin bu böyle? Vallahi bu böyle, Allah, Allah büyüktür. En yani sonuna sığınıyorsun. Allah evidir, Allah Kerim'dir. Valla Allah'ın bir bildiği. Nasıl akıl vermiş daha? Ne? Sen de bileceksin. Tefekkür böyle zor bir hadise. Yok, bizde fazla yok. Onun için Karadenizlere reparlayacağız. Şimdi, ufka bakmak, bizim meşakkatimizin, bizim kaygımızın, en önemli nedenidir. Gazali'nin benzetmesiyle insanın duvarı ne kadar geniş olursa olsun duvarın ötesini merak ettirir. Hani Einstein'ın güzel bir sözü vardır. İnsanın aklıyla övünmesi hapishanedeki mahpusun hücresinin övünmesi övünmesidir. Biz aklımız için hapsolmuş varlıklarız, onun dışına çıkamazız. Onun için çok hoşgörülü olacaksınız arkadaşlar. Her insanın bir tefekkür uzayı, bir akıl uzayı vardır. İstediğin kadar var. Benim üç çocuğum var. Üçün de aynı. Hepsinin uzaya ayrı çıkıyor. Hepsinin de ayrı dili konuşmak zorundasın. Anladın musun? Uzay diye bir şey var değil mi? Bir, Aklımızın da bir uzayı var. Biz ne kadar didinirsek didiniriz, uzay edeceğiz, hapsolmuş vaziyetteyiz. Şimdi ama insanı eğitimle, şununla bunu, uzayı ne kadar genişletirsen geniş, duvara kafa atar insan. Arkasında bir şey var işte meşaketimizin şeyi, soru sanmamızın şeyi bu. hep arkayı, hep öteyi öte nedir? Bu meşhur bir teşvildir. İnsanları analiz ederken bir grup insan derimiz oda benzerini yapar, kapalı bir oda düşünür, penceresi yok. Bir grup insan yaşar sadece. Vatandaş. <gülüyor> bir grup insan bulunduğu odadaki yapıların nasıldığını merak eder. Bu masa nereden yapılmış, bu duvar nereden yapılmış, bunlara bilim adamı diyoruz. Nasıl? Sorusu yok. Bir grup adam niçin buradayız? Anlamı ne bunun? Bunlara filozof diyoruz. Bir grup insan ise duvara kafa atar. Bunlara kimi Türkler deli der, biz de butır adamla hoş görülmez, başımıza icat çıkartmak lazım. <gülüyor> Arifler, mistikler, Ozanda, sanatkanlar. Müzik <gülüyor> de bir soru sorma içindir? Müzikte de bir soru sorma içindir? Şiirde de bir soru sorma içindir? O da bir arayış denen, ya da Yunus Emre'nin şiirleri bizim anladığımız anlamda, hani bugünkü Çağdaş Şiir'de ağaca baktım, sevginim ne güzelsin, hadi gidelim içelim. <gülüyor> Bu şiir falan değil. Burada bir varoluş idraki yok. Varoluş idraki olan her türlü etkinlik, her türlü etkinlik bir Sanat diye bir dilim de var. Bazen resimdir, bazen müzikdir, bazen bir heykel taştır, bazen mimari eserdir. İnsan mimari eserde de varus bir sorunu araştırabilir. Mimar Sinan böyledir mesela. <gülüyor> <gülüyor> Siz tabii bir şeyine bakıyorsunuz. Yani ben de öyle bakıyordum. Uçar sever, Süleymaniye gezdinceye kadar bana herkula nasıl olmaz? Allah nasıl dedi? Süleymaniye'yi gezdirdi bana. Zaten o günden bu gün kendime yaramadık yani kafayı. Orada ip koptum. Taş okumak ya yani, bir mimari eseri okumak diye bir şey ben Turgut Hoca'dan rahmetine gördüm. Bir nar'ı okuyum. Onda bu çizginin anlamını yani bileceksin? Okumak ayrı bir yetenek yani. İşte bilim adamı evreni okuyor. Değil mi? Yani onun gibi şey bu. Evet. İnsan ufka bakan bir varlık olduğu için arkadaşlar Dik durur. Kame. kâme Arapçada kıyam, biliyorsunuz dik durmak demek. Kıyam, namazdaki kıyam. Dik durmak, dik durur ve doğaya direnir. Nedir doğaya direnmek? Evrendeki hiçbir var olan doğal yerinin dışına çıkmaz. İnsan hariç. İnsan uçmuyor uçak yapıyor. Uçan, arkadaşlar uçan akıldır. Atom bombası patlatıyorsun, o da akıl patlıyor. O yok doğada. Biz, doğaya direnen varlıklarız. Mesela, hasta bir insanın ölmesi lazım. Doğal olan budur. Ama biz annemize, babamıza hasta olmakına rağmen bakarız. Hastaneleri kuruyoruz, insanları yaşatmak için. Doğaya direniyoruz. Tüm kültür doğaya bir dirençtir. Doğal olana bir karşı duruştur. Değil mi? Halbuki evrim teorisinin ilkelerine göre zayıf olan insanın ölmesi lazım eğer yani doğal vazifelerin yeri getiremeyen bir ucu terk edilmelidir. Bunu hayvanlar yapıyor. Mesela kedi yavrusunu yer. Kedi hangi yavrusunu yer? Sakat yavrusunu yer. Bilir o. Aslanlar dizileri izliyorsanız belgesellerde, tabii genelde insanlar televizyonda iki ayaklı varlıkların belgesi herkese. Bütün filmler. Bütün belgeseldir. Dört ayaklı belgesel istediğimizde, Aslan mesela, ceylan sürüsündeki sakat olanı, yaşlı olanı seçiyor. Geçen izlediğimde fil yavrusunu bırakıp gitti. Şimdi, biz bunu yapamayız. Sakat olsa bile o çocuğa sahip çünkü annesi. Annelik duygusu diyorsun, var mı? Orada da belli, limitte var ama tabiat sınırlar. Niye? Sakat çünkü film. Araştırmacılar hemen onu söylüyorlar. Fil, fil, fil yükceye sürüyor. O yavru yük sünnün bütünün bağımsızsı için o yavrunu feda edilmesi lazım. Biz feda diyoruz. Hayvaneliğim de hayvan gerekeni yapıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Doğaya direniyoruz. 80 yaşında, 90 yaşında adamı yaşatıyoruz. 1870'e kadar ortalama yaş kaç? Akdeniz dünyasında 35 kere 35 kere. Ölenlere saklamıyorsunuz ki, yaşayanlara saklıyorsunuz. İslam dünyasında 40-45. O da bizim temizliğimizden. Tamam. <gülüyor> Gidin mezarlıklara. Tabii burada daha mı bilmiyorum eski mezarlık ama çocuk mezarlığı çoktur. Çocuk ve kadın çok ölür. Değil mi? Onun şu savaşlarda eski savaşlarda kadınlar yüzünden yapılır. ha. Yani, kız kelimesi Türkçede kıt kelimesinin akrabadır. Nadir bulunur bozkurt şeylerinde, göçüme toplumlarda çok çabuk ee, özellikle doğum esnasında bir türlü bilmiyorlar ki anestezi de yok ee, hijyen yok gidiyor ama şimdi yaş ortalaması kaç? Avrupa'da 83, bizde 78 yani niye yapıyoruz bunu? doğal mı bu sizce? değil doğaya deniyoruz bütün e, bu dik durmamızın çiği bu Doğayı kendimize taşıyoruz. Hiçbir canlı doğayı kendine taşımaz. Hayvan gider ağzını eğer suya içer. Hiç maşlamayla su bir hayvan gördünüz mü? Biz suyu kendimize taşıyoruz. Hani hiç bir elimizle taşıyoruz? İnsan duayı kendine taşır. İnsan kilo alır. Doğada hiçbir canlı kilo almaz. İnsan çöp üretir. Dünyada hiçbir canlı çöp üretmez. Endesem bir şekilde bu yapımız bir sürü sonuca neden oluyor. Ama en önemlisi, kaygı. Ufukta kaygım ufka bakan varlık için geçirilir. Değil mi? Gözlerim yollarda kaldı. Şiirde değil mi? Gözlerim yollarda kaldı. Yolunu gözetliyorsun. Giden aslan gitmiştir yani bir donanır bakar, ondan sonra aslanlar işine bakar yani gözleri yonlarına kaldır oturup bir şiir yazayım sana. Var mı öyle bir şey? Yok, o sen şiir yazarsın, hazlediğinden frankalar eskittin. değil mi? Ölmüş olan üzerine konuşursun, destanlar filan, bütün bunlar işte bizim kebet e, dediğimiz arasında son derece alakalıdır. Ben Müslüman olmuş, papazlarla konuştuğum zaman Amerika'da Amerikalarla şey sordum onlara, İslam'dan size en zor gereken içmem lazım şöyle gelmem çok ilginç bir cevap verdiler secde etme <gülüyor> niçin? çünkü secdede bütün bu kıyam halinde vazgeçiyorsun onun için Müslüman sadece Allah'a secde eder. Diyoruz da secde ettiğimiz Allah'lar çok. Çok ilahlar var yani. Değil mi? O kadar çok ki nefsimizden tut. Bir sürü. Kasımuk'ta namazı umurken ee, namazdaki hareketleri evrenin temel bilimlerin hareketleriyle eşleştirir. Dik durmak insan, rükû hayvan, secde bitki, tekrar ee, secdede oturmak, üçünü sentezleyip Cenab-ı katında olgunlaşma alamet olarak. Böyle namaz yıman var mı? Belki yoldular kılıyordur sanki. Böyle namaz Namaz bizde biraz, dediğim ya kültür alışkanlık kazandırıyor. Doğal. Alışkanlığa dönüyoruz. <gülüyor> i̇bn Haldun'un mukaddemesinde e, hakikaten çok devrimci bir metin o. Çok da bazı açıların da yabancıdır şimdi. Kendi çağına. Diyor ki şöyle bir soru soruyor. Hazreti Peygamber zamanında Medine'de Kur'an okumakla 13. yüzyılda Tunus'ta Kur'an okumak arasındaki fark nedir? Çok önemli bir soru. Tam benim verdiğim cevap veriyor. Ve Hz. Peygamber zamanında Kur'an okumak varoluşsal bir okumadır. Tunus'ta ise kültürel bir okumadır. Hafız olmak iyidir, toplumsal statüdür. İmam olmak, hacı olmak için gerekir. Evet. Kültürün üretimine dahil oluyorsun, hafız olmak. En azından sen görüyorsun, hafızdır ha. Mesela hafızlığın niye çok önemli olduğu benim için anlamış değilim. Mesela dini ilimlere ilgileniyorsa tamam da, Yüz bin tane hafız yetiştirdik diyorlar. Ben ofloca olduğum için kimse bana bir şey demiyor zaten. Bir ayarı yok diyorlar. Yüz bin tane hafız yetiştirdik diyorlar. Yüz bin tane fizikçi yetiştirdik baba. Ne yapacaksın hafızı ya? İlahiyat okuyan, din dil ilimleri okuyan hafız olsun. Bir makine mühendisinin hafız olması ne anlamı? Osmanlılar hep hafız mı yetiştiriyor diyor. Biz Osmanlılar'dan da, Selçuklar'dan da çok dil var. Hafızlık niye ortaya çıktı? E, yazık yoktu, kalem yoktu, kağıt yoktu. Biliyorsunuz, savaşta hafızlar kaybolunca kalem aldı. Bugün internette her şeyden yani istediler. Ama bak kardeşler, yüz bin hafız yetiştirmek ancak ne zaman anlamlı olur biliyor musun? Senin yüz bin kimyacın, fizikçin, matematikçin, astronomun olur, ondan sonra yüz bin hafız yetiştirir. Öbürü e, kendini oyalamak değil, kimse kusura bakmasın. Savaşa neyle gideceksin, hafızlarla mı? Arkadaşlar, şöyle bir savaş planı ben görmedim hayatımda. Türk genel kurmayı savaşacak. Bakın savaş planı şu. Sağ cenahta Evli Allah. Sol cenahta Şüheda. Peki, yukarıdan da Melaike. Bir silah fabrikası kurmasınız. Böyle bir savaş gördüm ya, peygamberin savaşlarını okumuyor musunuz? Siyer'in felsefi analizini yapmamız lazım. Hazreti Peygamber, Cenab-ı Hakk'ın yaradığına çağırdı. Kaç kaldı adam, karnına taş bağlamadı mı? Ha, okuyorsunuz da, mefhumum. Okuyoruz, ağlıyor, yazdık, yazdık, aç kaldı. Onu örnek alsana. Hendek kazıyor. Demiyor ki, gelin lan, melekler burada, girmek. Diyor mu ben. Hendek kazdırıyor, tecrübeden faydalı, senmari falan söylüyor ki, nasıl savuşacak bunu? Sen tecrübelisin, sarsani beyleri biliyorsun, savaşma gelir. Değil mi? E, Fatih Sultan Mehmet nasıl girdik şey İstanbul'da? Top teknolojisi üretti, havan topu üretti. Kendisi top çizimleri yaptı. Değil mi? Meşhur yani dur. İstanbul'un fethinden sonra söylenti çıkıyor. Bilmiyorum. Yazdım ben. Şey Yaşan buraya sükemezdi. Allah rahmet eylesin. Hemşirendir kendini yani de seçilmiş topraklardandır. Gülenme <gülüyor> alın. <gülüyor> Af olsun. Melekler gelmiş salmışlar yaşamları ucaya. Ben Rambuki'yi yazdım onu demiş. <gülüyor> Nereden niye işte böyle? Sohbet olunca böyle oluyor. Kaç konuş konuşacağım ben? Akşam diyor şimdi ya. bir sınırı var. Bu çap 2.5. Daha yeni açtım ben onu var. İşletmenin şartını. Şimdi doğru cevap yapalım diyorum. Ha yani normal eee davet geçelim de bir of için böyle <gülüyor> konuları geçirelim. Tamam. Bir zaman tamam dersek cümleleri toparlamış olursak. Neyse, e, uzatmayalım o zaman madem şey. Şimdi peki o zaman şu soruyu soralım. Bu kültürelle normalleşmeden nasıl kurtulacağız? Yani kebet durumunu korumamız lazım. Şimdi genelde kuran kelimelerinde bu kebet durumu olumsuz olarak insanlara anlatılıyor. Yani meşakkat yani çok olup hayır tam tersi insanlığımızın koşulu bu. Sürekli rahatsız olmak. Ya bu Sultan Selim Bizde çok yanlış bilinen bir isimdir. Ceberrut. Tam dökücü filan. Serpilerden tabii devlet bunu gerektiriyor ama biliyorsunuz Yavuz ömrü boyunca e, özel yaptırılmış bir yelek ya, Kaşındıran bir yelek. Hiçbir zaman rahat olmayı. Ha onunki kendi tercihi. Tabi biz böyle devamı kaşınalım değil ama Tabi onun bulunduğu nimetler de tabi biraz fazla, onun belki ona ihtiyacı var. Ee, kebet aslında sürekli bilincinde olmamız gereken bir duruma işarettir. Biz insanı kebet üzere yarattık, yani meşakkat halinde bundan kurtulun, böyle bir şey değil. Tam tersine de, kebet halini sürekli nasıl kılabiliriz? Yani sürekli soru sormayı ya da soru sormayı nasıl sürekli kılabiliriz? Şimdi bu ayet aynı zamanda kültürel normalleşmeye karşı bir ifadedir. Sakın normalleşmeyin. Sakın alalade olmayın. Soru sorma bilincinizi unutmayın. Bunu nasıl sağlarız? Elbette bunu sağlayın. Çok çeşitli disiplinler olabilir. İşte ilimle uğraşmak bir tür soru sorma biçimidir. Mesleki anlamdaki soruyu kastetmiyorum bu demkler nasıl çözülür değil mi? O bir bilim adamı yaptığı bilimden hareket ederek bir bütünleme fikrine ulaşabilir. Eisenberg'in meşhur bir cümlesi de biliyorsunuz, kuantofizikçi Eisenberg. Bilim adamı diyor, bir e, yamaca tırmanan insana benzer tepeye çıktığında, orada filozofla teoloğu görüp oturur, sohbet etmeye başlar. Onu anladığı bilim adamı tabii. Neyse, işte tekizlikler üzerinde bilim adamı uğraşır, nümoloji olabilir, fizik olabilir ama bazı bilim adamları o tekeriklerden bütünlüğe varıp var oluslar sorulara gelebilirler. Felsefi sistemler böyledir, mistik irfani sistemler böyledir. Bunun sadece İslam kültürüne ait bütün kültürlerde bu böyledir. Peki bize İslam kültüründe bunu tırnak içerisinde e, kültür diyeceğim ama buradaki kültür olumlu anlamda kullanıyorum. Bir yönteme, bir kültüre dönüştürme adı irfandır ve bunun da tahkik-ü zat'tır. Zatı sürekli sorgulama demektir. Tahkik, hakikaten bir şeyin şey, e, sabit olan unsurlarına geri gitmek demektir aslında. Hakikat, sabitlik demektir. Bir şeyin hakikati onun sabitlik tarafları, değişen taraflarımız var. Peki tahkik, karşılaştığınız bir olduğu olayın en temeline inmek için yaptığınız araştırma Terim anlamını kullanmıyorum, tahkikin bir de terim anlamı var, onu akşam kullanacağız. Ee, ama tasavvurtaki tahkik, zatın tahkiki, sürekli kendi içinde bir anofora girmek, sürekli kendi içine dalmak, sürekli kendini kazmak, sürekli kendinle yüzleşmek anlamında. Tabii bu çok tehlikeli bir hadisedir. Yine tasavvufu bir kuraldır biliyorsunuz. İnsan içine düştüğünde sohbet edecek birini bulursa beni bulamazsa deli olur derler. Çok ince bir çizgi. Eğer içindeki verhizlerde muhatap olacağın birini bulamazsan durmayın. Hani Necip Fazıl'ın, Üstad'ın güzel beytiyle boşuna gezdim yok tabiatta içindeki kadar ilişme çıkış. Aynen bu tasavvufun ifadesidir. İçimizdeki iniş, inişler ve çıkışlar, hani dış ardemenin kuantum seviyesi bir kumar, bizim içimizde ne seviyeler var, ne kuantum ya? Şöyle kendinle bir hamale olduğun zaman, soru sormaya başladığın zaman, değil mi? Balatalar yanacak duruma geldiğin zaman, ne inişler var, ne yokuşlar var, ne gaya kuyuları var. Ama bu herkes yaptığı iş değil ki. De. Zaten her zaman da yapılmaz terk-i terk, -terk tasarlıkta nedir? İnsanların arasında karışmak. Tekrar normalleşme. Çünkü sırf terk makamında kalırsan döndüğünde Konya'da bilmiyorum ama bizim orada ne derler? hafif Hafif köy havası. Değil mi? Bir süre sonra 95 numaralı otobüse binip Bakırköy'de Mazhar Osman'ın misafiri olursun. Mazhar Osman'ı bilir misiniz? Kur'anım mı Konya'da Mazhar Osman? Bu Mazhar Osmanlık olduğunu, senin Mazhar Osman'ı gösterin mi? Bilin unutuluyor bunlar değil mi? Mazhar Osman bizim ilk, ee, Bakırköy akıl Aslan'ın sonuna ilk büyük psikiyatrimizdir. Mazhar Osman. Çok entesan bir adam. Çılgın bir, bir adamın o tipi. Onun için Mazhar Osman diye bir terim vardır yani. Nasıl yok ya? Biz hani, hani gençlik, gençlik, <gülüyor> unutuluyor bazı şeyler. Karakuşu kullanır mı Konya'da? Karakuşu konuşma. karakuşu karakuşu konuşma. Bu adam karakuşu yargılar veriyor. Yok değil mi? Var mı bile? Bir kişinin mi? Benden bir kahve dostum var. <gülüyor> Karakuşi hükümet. Karakuş diye bir zat var. Selahattin Eylül'ün en güvendiği insan. Kairi Vahisi. Selahattin Eylül seferine çıktığı zaman e, oraya, ona bırakır. Ona bırakır şey, Kairi. Bu adam Fatih son döneminden kalan Kairi'yi imar etmek için biraz rendeğimizi abartıyor. Hatta bundan intikamını bunu karikatirizerek alıyor. Bizde bir ara bir başbakan vardı. Akbulut. Yıldırım Akbulut. hatırlar mısınız? Fırzanda bilimde. Nerede atılacaklar doğum ulaşışıyor. Yıldırım Akbulut başbakan olunca değil mi? Hakkında bir sürü fıkra üretildi. İşte bir gün gitmiş bana hani, türkü dinleyecek demiş, neyse Sabile. Sabile türküsü filan böyle, karikatürize ederek fıkralarla zamanlı Yıldırım Akbulut'u maskaraya çevirdi kamuoyu. Bu da bir intikam içindir. Gücün yetmediği yerde, ironiyle, insandan intikam alırsın. Karakuş'ta böyle bir adam. Uydurmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın suyu yutayım ve şuna alimimizde bunun kitabını yazmış. Türkçe'de çevrilmiştir. Yani şöyle şeyleri var. Ee, işte adamın birine, biri bir tacir birine borç almış. Ödeyemiyor, ödemiyor. Adam da şikayet etmiş kara Demiş ki bu benden borç aldı, ödemiyor. <gülüyor> Niye ödemiyorsun? Ya diyor benim param olduğu zaman? E, bu tacir olduğu için zırt tut öte de beri Para olmadığı zaman da Bilmiyorum. burada İyi demiş hapsedin şunu demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle saçma sapan davgalar. Ya da biri e, usta inşaat yaparken oradan güzel bir hanımefendiyi geçiyor giyindi. dikkatsizlik, turda düşüyor adamın gözü çıkıyor şikayet ediyor. Karakuş Terzi'yi cezalandırıyor. Niye? Böyle güzel elbise niye değildir? <gülüyor> Adamı maskaraya çevirmişler. Dolayısıyla kadınlar absürt bir yargıda bulundukları zaman karakhoşu hüküm verdi bu değerler. Bütün klasik metinlerde de vardı. Doğru mu? Üfünmüyorum değil mi bak Şahin? Bunu Türkiye'de tek kullanan pek sevmediğim adam olduğu isminde isminden bahsedeyim. Ben bu uçumuz, böyle televizyonda bazen çok karakhoşu konuşuyorsun falan der. Dikkatiniz artar. Nereden geldik biliyoruz? Ne alakası var? Biraz rahat yazın. Diyeyim. Bak iki şey de öğreniyoruz. Nazar Osman ve Karakta şükürler. Bunlar da Molla Gorgun'dan öğreneceğiz. <gülüyor> Hepin hep öğrenmiş olduğunuz. Hep üç halimiz Molla Gorgun. Her şeyi biliyor. Hayatın anlamı nedir? Aa bu dur baba derse. <gülüyor> Enkesef. Yani yeri gelmişken bir şey daha açtı. Taarrümle ilmi dibine karıştırıyoruz. Arkadaşlar. Taarrüm başka bir şeydir, ilim başka bir şeydir. Bu Seyircilik Üçücü Halim'in Timur Dönemi'nin önemli âlemi. Nedir? Malumlu i̇lim şöyle. Örneğin, elma yedim. İşte elma yediğim zaman, elmanın benim bir parçam olabilmesi lazım. Vücudum, onu öyle bir operasyondan geçiriyor ki, benim organlarımın kanının parçası oluyor. Olmayanı boşaltım sistemine gönderiyorsun. Malumatı zihnine aldığında, o maluma senin bir parça haline gelirse ona ilim denir. Gelmezse, o JPK olarak ya da PZP olarak babasında kalır. Ona taallum. Sorarım sana, İstanbul'un fethi ne zamandı? Söylesin buna. Bu taallum, bu ilim değil. İlim, kendi idrakinin parçası haline gelecek. Onun için ulema ilimle aklı paralel kabul eder. Bir insan ilmi arttıkça aklı da artar. Ama malumat arttıkça değil. Adam temel bir tanika. Temel bir tikayı tanıyor musun? bizim temel bak Amerika'yı şey, İngiltere'ye gidince söylediği tanrika bizim temel bir tanıkana Şaka bi arada Trabzon, Rize'de en çok satan aşkın temel bir tanık Çünkü bütün Karadeniz'i temelin yazdınız. <gülüyor> <gülüyor> he? Yok mu bu şey değil bu? Esir değil, ne çekti? Bir de Rahmetli Ahmet Ahmet Kabaklı'nın üç ciltlik bir kitabı var. Temellerin duruşması. O da çok satan. Ne? temellerini mahkemesi zannetmiştir. Harbunca tarih tutabiliyorsunuz. Kadınızın insanları en kesinlikle. Evet, tahkik dediğimiz arisi yapmamız gerekiyor. Kültürün bu kebeli normalleştirmesi, ee, aralade kılması, unutturtmasından kurtulmanın tek yolu yol tahkik-ü zahttır. Bunun tek tarafları var. Ama bu olarak da bir şey indiremeyiz. Bir insanın tahkik bir zat yapabilmesinin asgari şartı ise ben ve biz zamirlerinden kurtulup kurtulmak derken onları atmak değil, o zamir, zamirine intisap etmesi lazım. O olmak. Tasavuf'a çok kolay insanlar. tasavuf bir yaşama felsefesidir. Bir varoluş felsefesidir. Çok zordur. Tasavvuf, insanı, şey, hayatı insanlara kolaylaştırmak, kendine zorlaştırmak işidir. Var mı? Tamam, özür dilerim bizim için. Şeyh Efendi'ye bakıyorsun, maşallah bir, lok bir lokma bir dırka değil, bin lokma bir dırka. Mercedes geziyor, özel şoför var. Değil mi? En güzel yemekleri yiyor. Tam oflu hocaya döndü bu. Kuşsuz tevzik sofra'da oturuyormuş. Of şey demişler ki ne yapıyoruz? Nefis terbiyesi yapıyorum. <gülüyor> Bizim sen hayatı kendine zorlaştıracaksın. Nasıl Bu Buradaki zorlaştırmak demek elini kez acısı değil. Sorunlarla yaşamak hayatı zorlaştırmaktır arkadaşlar. Soruları unutmak. Soruları terk etmek ah mutluluk Cehalet mutluluktur. Sözünden kastedilen bağırmak da değil. Soru sormaktan çekilmek. Soru sormayı terk etmek. Terkik zaten terk etmektir. Şimdi biz bir ailede duyarız, bir, bir topluluk içinde doğarız. Burada benliğimizi elde ediyoruz, şahsiyetimizi elde ediyoruz. Kısaca söylüyorum. Sonra eğitimle bize dönüşürüz, bir topluma katılırız. Bu insanlığın doğal sürecidir. Maddi ve manevi emniyetimiz, asgari koşulu topluluk ve toplumdur. Birinde benliğimiz, birinde bizliğimiz ortaya çıkar. Birinde şahsiyetimiz, birinde mensubiyetimiz oluşur. Ama... Bu dediğim süreci yani o tahkik zat yapmak için biz vereni topluluk ve topluluk üstüne çıkıp o olmak dediğimiz hüviyet, hüvezan, o olmak. Bu çok riski bir şey. İşte yalnızlık dediğimiz tüm çokluktan kurtulmak denilen tasavvuftan yalnızlık budur işte. Çekimde. Fususun, i̇bn Arabi'nin Fususunu sakın okumayın. 40 yaşından önce derler doğru dedi. Hazreti Peygamber'in bir husus özelliği içinde, her peygamberin bir özelliği vardır. Bir sonraki peygamber, kendi peygamberin bir peygamberin özelliklerinin ihtimalle yeni bir özellik getirir. Hz. Peygamber tüm peygamberin özellikleri muhtevidir, şamidir ama iki özellik getirir. Bakın nasıl? çok. Biri hürriyet, o olmak, fendiyet. İki estetik, cevap, güzel hadi bakalım İslamların durumunu buna nispet edelim. Bir kere bizim anlayışımız insanın ferdiyetini yok etmek üzere bu. İnsanın ama dediğimizde private alanını ortadan kaldırmakla kurumacılık dediğimiz yani tutun, insanın özel alanına fendim ve alanına tecavüze kadar o kadar adama şunu ben, ben anlatırım bunu, 30 yıl sonra benim adet mevzu 30 yıl sonra arkadaşımla karşılaştım. Bana ilk sorulduğu soruşu var. 30 yıl görüşmemiş. Ne sorarsın sen 30 yıl görüşmediğine adama? Önce bir nasılsın? Ne var? Ne yapıyorsun? Ne 30 yıldır? Evlendin mi? Çoluk çocuk hali. Ne var? İsa namaz gidiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben tabii tam off-log'u moduna geçip, sin Sinkaf'ta Türkçe en güzel kelimeye cevap verdim arkadaşım. Bu ayıptır arkadaşlar. İmanın tecessüsü en basit bir ayıp. Sen Allah'ın yer sekreteri misin? Özel kanem müdürü müsün? Zavrıdasın mısın ya? <gülüyor> Tencetsüz haram dedim. Sana ne? Şimdi onun için diyorum ki, dedim, yöntüldü mü dedim, <gülüyor> hakikaten de en en büyük, en sevgili dostu, dostlarından biri, Meyzen Tevfik'tir. Kanı yüzde yetmiş alkol etmiş. <gülüyor> Adam ayık gezme. Çünkü öyle ayık. Yani Emre Ayyem diyor ya, biz ayılmak için içiyoruz, samuş olmak. Ama aynı tacakşana bulamak. Neyzen'in en büyük dostu Akif'tir. Zavallı Akif Mısır'dayken özlüyor, çalışıyor. Neyzen, işçilik, hamallık yapıyor, para biriktiriyor, gidiyor gemiyle. kaynıyor. 10 gün kalıyor, üstadır görmeden dönüyor. Niye? Çünkü söz vermiş, savaş gitmeyecek yanında ama adam savaş, işmeden duramıyor. Böyle bir dostluk var mı? Adınızda <gülüyor> sizin, bana böyle bir dostluk göster. Kanka diyoruz da, ne kankası? Hemen satalım <gülüyor> sizi. Geri on gün kalıyor Mısır'da. Üstad'ı göremiyor. Şimdi dedik ki ben bunu anlattığım yerde bu ilişkiyi anlayabiliyorsanız Müslümansınız. Anlayabiliyorsanız İslamcısınız. Bu kadar tecessüs, bu kadar insanların mahremine tecavüz, ferdiyeti bu kadar çiğnemek doğru değil. Hüve olmayanın, akibani olmak demektir aynı zamanda bu. Mükellef olmaz ya, harife olmaz. Tanrı tarafından muhatam alınmaz. Adılıyor muyum? Biz ferdiyetimizi muhafız etmek zorundayız. Kimseye izin vermemeliyiz. Anne babamız dahil, kendimiz dahil. Zaten ferdiyetimiz olmadığı için estetik bir şeyimiz yok. Tavrımız yok. Güzelle ihtilalimiz çok zor. Nereden anlıyoruz? Türk mimarisi dört aydır. Sencıklı Osmanlı Cumhuriyet patır. Değil mi? Toki mimarısı. Baktığınız zaman ferdiyeti bütün çıktılar birini görüyorsun. Tüf bir mimar. Değil mi? Niye? Çünkü onu yapan mimar ruhi diyor ki. Takipte. Öte den bir Yaratıcı insan, ruhunun ferdiyetini kazanmış insan. Türk toplumunda niye yaratıcı, düşünün, şair ortaya çıkmıyor? E, ferdiyeti olan insanlar az da ondan. Soru soramaz ki ferdiyeti olmayan insan. Mevcut soruna, cevaplar içerisinde mutlu mutlu yaşarken niye soru sorayım ki? Deri miyim ben der. Onun için bu kelimeyi çıkarttık. Başımıza hiç çıkartma. Eski günlerin adet istemiyoruz. İcat edip yapma, yeni. ne güzel mutluyuz demektir. Rahatsız etmemiz yani. Ne güzel yaşıyoruz. Anlamıyor muyum? Bu ne oldu? Geriye dönelim. Kebet'ten vazgeçtik. Kebeti, farz-ı kifayedir arkadaşlar. Kebeti muavze eden toplumda bazı insanların kebet içinde yaşaması o toplum için farz kifayedir. Ne der farz-ı kifayedir? Bazıları topluma bunu toplum yapıyorsa diğerlerinden düşer. Yapmıyorsa herkese farzdır. Dini terminolojiyle konuşmuşuz. Ve toplumla buna tahammül etmeli. Şaire tahammül edemiyorsun, sanatlara tahammül edemiyorsun. Düşününe tahammül edemiyorsun. Edemiyorsan, olmuyor zaten bu ortaya çık. Nedir ki? İlkelam toparlamış olunuz sorularla belki beklediğiniz alıntılara çok şey var. Hazır bu yapıp bildiğimiz bir tür şeyleri ama hiçbir zaman yetişmiyoruz lan. İlkine yetişmiyor. Çünkü her şey bitsen, Ne yaparız? <gülüyor> konuyu ya yemez bir kez. değil mi? Ondan sonra konuşacak bir şey bulamayız. Onun için ilmi bazen eksiklerde de fayda var. Burada tamamlayalım sorulara devam edelim. Hepimize teşekkür ederim. İyi günler. Evet, buyrun beyefendi. Kendinize tanıdın, ben sizi tanımıyorum, ben sizi bir insanıyorsun ama. Evet. Hasan Özür. Ee, hocam, bu kitabın mağazı çıkanlarınızdan bahsettiniz de, ben özel olarak ben üniversite öğrencisiyim ve akademik kareyer yapmak yani, e, için kendim Hangi alan okuyorsunuz? Okuyorum. Tarih e, çok, e, evet, okuyorum. Hayır. Selçuk mu? Neşbetler arkadaşlar okuyorum. Yalnız e, şunu söylemem gerekiyor. Yani bırakın Türkiye'de pazar günü kitap okumayı ya da kitap almak için dışarı çıkmayı ee, ünivers... yani, <gülüyor> Üniversitelerde e, bizzat okulların kendisinde lise ya da üniversite Bu okulların kendisi öğrenim aldığımız için hocalar okumuyor, hocalar Kendisi e, okumak için birer engel haline gelmiş durumda Tempoları, programları sebebiyle Büyük kültürel ölçekte e, derdi olmayan, niye yani bu, bunun sebebi nedir? Bunu çözümünün nasildi? Bir sebebi vardır. Bir de en başında biraz önce anlattığım, <gülüyor> Ferdiyeti olan insan, soru soran insan bırakmadık. Rahatsız ediyor bu tür insan bizi. Kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Normalleştiriyoruz her şeyi. Tamam mı? Ayrık otlarına tahammül edecek bir kültür kurmamız lazım. Ayrık otlarına. Tamam mı? Kışın açan çiçeğe tahammül edeceksin bu çok yamuk bir şey Şu çiçek mi olur? bulup basarsan üzerine olmaz mesele bu ama aşağılısını söyleyeyim ee, o kültürel normal, normalleşme üniversitede de var üniversite eğitim grubudur üniversitelerde bir şey çıkmaz arkadaşlar tarihte hiçbir bilimsel entelektüel dönüşümü eğitim kurumları yapmamıştır benim esas mesleğim biliyorsunuz bilim tarihi, matematik tarihi felsefesi zavallı Nifton hiçbir keşfini Oxford'da okutma, Asistanı bile ne yaptığını bilmiyor. Çünkü müşterat var. <gülüyor> kilisenin kontrolünde üniversite. 1800'e kadar Batı'da üniversitenin kontrolündedir. Ve kilisenin kontrolünde üniversiteler. Dışarıdan üretilmiştir, modern bilim. Modern bilim üreten hiç doğrudur, şıkta akademisyen yok. Layık mı diyorsun, layık mısın? Üniversiteyle bir alakası yok mu? Adamı dışarıdan biri. Ya da Boy. Bunlar hiçbir üniversitede söyleniyor. Onlar da üniversitelerde söylemiyorlar zaten. Anlamadın mı? Ee, eğitim kurumudur doğaldır. Bilgiyi, toplumsal bilgiyi nesiller arasında aktarma sağlamak için üniversiteler. Araştırma üniversiteleri kurmaya çalışıyoruz. Becerilirsek. Ama merak etmesen yani bu konuda e, üniversiteler öğrencilere çok yükleniyorlar. Bizim gençler okumuyor. Ben 85'ten beri akademiyim. Okuyan çok az bir gördüm. Çok az. Niye? Çünkü onları seçen hocaları benim geçmesin diye orta zekalı öğrenci aslında olarak almış. Bana itiraz etmesin, çantamı taşısın, patronu yatırsın. Onu okutup profesör yapmış. Onun kürsüsüne gelince o da sırf sırfını orta zekalısına almış. Kendisi orta zekalı olduğu ki kendi zekalı aslına <gülüyor> Şimdi şey ben bunu söylüyorum, akademik ünvanlarım olduğu için, öbür tür şey de yani, var da bilmem ne. Ya ben bunu yaşadım. Türkiye'de üniversiteler asistan nasıl alınıyor? Benim partimden mi, benim cemaatimden mi? Böyle alırsan, sen bekle Türkiye'yi uçak, uçar nasıl uçak, Yerin dibine. Şimdi diyeceksiniz, ya, insan fazla olsak, acaba kendisi nasıl yapıyor? Ben ya, Eğit Üniversitesi'nde öğrencilerimi tanıyan şunu yetiştirdiğim arkadaşlara bir bak hiç biri benim gibi düşünmüyor. Böyle bir bölüm olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> hiç biri benim gibi düşünmüyor. Mantıkçı arkadaşa lütfen. Yani gelmiş size git öğren demişsiniz. Aha, de, müthiş bir şey. Ama e, ben eğer yetiştirecek insanın farklı düşünmesine imkan vermezsem onun kişiliğine, tespitlerine saygı göstermesem kürsüme geldiği zaman ne olacak? İskender'e diyorlar ki niçin insanlara bu kadar özgürlük veriyorsun. Çünkü kölelerin hükümdarı olmak aşağılayıcı bir şey Yani her insanı köle yaptığı ben oturdum. Oh ne büyük kralım. Bunlar hepsi köle zaten. Biz de evlilikler böyle. Erkek eşini aşağılayarak evliliyorsun diyor. Kadın kocasını takdir ederek. Lan öyle evlilik olur mu ya? Mesela eşini yüceltir. Öğrencisini yüceltecek, hocasını yüceltecek değil mi? Yani öyle. Olur mu? Sen şimdi Senden geriye kalmış bir adam küsünü emanet ettiğinde Türkiye'de ilim felsefesi veriliyor demektir. Seni geçecek tabii ya. Öyle yetiştireceksin adamı. Seni geçsin. Aa, tahmin edeceksin, hocalık mıdır? İki insan yetiştirdi insanı kıskanmaz. Anne baba çocuklarını kıskanmaz, hoca öğrencisini kıskanmaz. Niye? Onu devam ettiriyor. Bize de tam ders. Öğrençinizi kıskanıyor ya. <gülüyor> Niçin bize doktora bitince, hocalarına tekme atar bütün öğrenciler? Çünkü doktorasını bitene kadar, ne yapsın adam köklüğü geçene kadar ayırlayamayacağını diyor. Sen bunu ez, ez, ez, tahmin, hakaret, bitimcik bir tane atıyor sana gidiyor. Hepinizi destokuyorsunuz. Hep kavgalıdır akademisyenler birbiriyle. Bir bundan, bir de sahasında iyi olmayan akademisyen, geçimsizlik alanıyla kalkan yaratır. Öğrenci gelin sorusu olmasın, yardım ortaya çıkmasın, meslektaşın gelinliklerine bir müdahale yapmasın, kahretim. Böyle akademi mi olur ya? Gerçeklikle bizleşmiyoruz. Bak şimdi akademik toplantılar yapılıyor. Efendim şöyleydi efendim böyle. Biz soru sormasını, Soru sorma zihinlere geçiyoruz. Eleştiren zihinler, eleştiren düşünce yok. Filmesini arama bağladırız. Sadece senin değil, senin talebenine dolaşır. Ben doçentlikten 5-4 aldım. Niye? Jürideki üyenin hocası, benim hocam Teoman Dural'ı ile olduğu için bana olumsuz verdi. <gülüyor> ya benim bir ben, arkadan iziyle dolayabilir mi? Anlattığım bir olay var, yaşadığım bir olay var. Berlin'de ilk, 2002 ilk yabancı kongrede İngilizce tebliğ sunacağım. İngilizcemiz de takır takır. o zaman. Bir tane Alman 40 dakikalık bir sunum yaptı. Yanında da Amerikalı bir profesör. Ya abi bundan hiç mi konuşuyor yani, herhalde ben bilmiyordum. Sonra birbirlerine bir girdiler birbirleri dedim, hah kavga edecekler, nasıl tartışıyorlar. Fakat ta, toplantı bitti, girdi konuna, hiçbir şey yokmuş gibi gidiyorlar. Dedim ki sağ tarafındaki e, Kanada'dan bir profesyonel, ya dedim biraz önce bunlar birbirleri az daha boğa boğa geldiler. Hani İhsan dedi, bizde böyle kapıdan çıkınca biter. Dedim biz de kapıdan çıkınca başlıyoruz. <gülüyor> Ömür boyu da bitmez. <gülüyor> öğrencisine, öğrenci, Böyle bir psikolojiyle, en hayat kurulur mu? Tabir edeceksin. E, Yetiştirdiğim insan senden daha iyi gelecek. Seni hatırlayacağım. İtiraz edecek. Biz bunu yapıyoruz. Bir bak. Yani öyle laf olmuyor bu. Lafızlarla konuşuyoruz arkadaşlar. Biz çok sözcük kullanıyoruz. Buğuyoruz her şeyi. Dediğim gibi ak böyle bir konuşuyor ki Aristoteles'in dediği gibi nitelikmelerde şöyle demiştir. işte kan bakarsak vallahi sen ne diyorsun? Gerçeklikle nasıl yüzleştik? Işte? Şu andaki akademik hayat. Bak ha burada doktora programımız var. Sen doktora yapıyorsun değil mi? Sorarsınız kendisine nasıl yapıyoruz bu doktorayı? Işte. Sen hakikatte burada nişin. Şöyle program, program vardı da onun için gelmiş. Bizimle felsefe de bizim konuşuluruz. Yani İslam'a görmez <gülüyor> Bu kadar soğuk İslam dostu. Bu hava da var bizde değil mi? Zeynep <gülüyor> biliriz evet, Başka soru? Buyurun efendim. Kendiniz tanıtın. Oturun. <gülüyor> Zeynep günün ilk sanat tarihi sanat tarihle ilgili bir özel bir soru olacak? Sizce? Çünkü özel bak, özel tınav... değil Ha, çünkü da. özellikle hukuk onu gerektirmesi lazım. İnsanlara <gülüyor> özel soru sormak için hukukunuz onun taşıması lazım. Çünkü bazen soruyor bana, ''Hocam, eşinizle aranız nasıl?'' <gülüyor> ''Oha!'' <gülüyor> yani <gülüyor> yok, <gülüyor> yanlış anlama, ben geri gelmişken söyleyeyim, Siz bu olur mu canım? O <gülüyor> öyle bir hukuk olacak, evet. ''Sizce yani, size göre, benim ben dernağım size anlatabileceğiniz...'' en sevdiğim en sevdiğim adamı bahsediyor. Şey Sen şey bunu öpeyecek. bilerek mi yaptın yoksa? <gülüyor> Bilmiyordum. Ben Sıdan Mutluyken beni dana altıma geldi. Ben dana. Mutlaka biliyorsunuzdur değil mi? Benim birkaç şeyhim var. Bir tanesi <gülüyor> Rabia Turadeviyedir. Çok severim. En çok sevdiğim cümlesi de şudur. Samimi Müslüman olmak için cehennemi söndürmek, cenneti yakmak ettir. Bunu becerdiğimizden biz bu işin ucunu yakalamışız demektir. Ben de o orada duracak. Adamın, kadıncağızın dediğini anlamak. Bir tanesi Yunus Sefnedir, Hz. Yunus Şeyh'im, biri de Behlül Dernağ'dır. Ben sana bir olayını anlatayım. Çok olayı var. Ve hepsi ezberimdedir. Çok sevindir. İnşallah Behlül Dernağ menkibelerinden felsefe diye bir metin düşünüyorum. Evet. Tamam. Hocam, bir daha tekrar. Behlül? Müslüman. Abi bir Müslüman olmak. Ha. Muhlis bir Müslüman olmak için cehennemi söndürmek, cenneti yapmak gerekir. Rabi'atü ade billahi. Kadınlar şeyh olur mu? Olur, benim harcım. Işte. Bir gün, çok, bak o kadar saldırıyor ki şimdi zihnim, hangisini seçeyim diyorlar. Yani temel fıkraları gibi devam ediyorlar. Müthiş ya. Harun Eşe'nin kardeş olduğu söyledim maalesef. Beraber gidiyorlar, yolun ortasında bir mermer kütlesi görüyor. Bu da çok güzel bir <gülüyor> ayrılıyor topluluktan gidiyor mermirin bir ucunu tutup kaldırıyor biraz tutuyor bırakıyor sonra geceye bir ucunu kaldırıyor tutuyor bir süre bırakıyor sonra ortasından tutuyor ama zor tabi mermir çok zorlanıyor kaldırıyor ama en sonunda bırakıyor dönüyor harun eşit diyor ki ne yaptın sen ya manyak mısın kaldırıyor. diyor ki bir müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini test ettim. Ne söyledi? Mermenin bir ucu dünya, dünya hayatını yaşamak çok. Öbür ucu aile, ailede çalışmak da çok kolay. Ama ikisini birlikte halletmek çok zor. Şu, şu, şu Şimdi Müslümanlar günümüzde ya ailede çalışıyor bir kısmı sadece, öte dünya hesapçısı, bu ansebe yapıyor. Şu kadar ikinci nakatta olursam, şu kadar deve gelecek, kolaya gidersen 500 koyun. Böyle Müslümanlar var. Dünyayı imal ediyor. Bir kısmı sırf dünyalık çalışıyor. Ayrıca ikisini dengede tutmak. Müthiş. Bir de. ee, onların reviz olduğunu, mecaz olduğunu anlayıp ne demek istediğini. Çünkü e, trafik işaretleri gibi düşün. Trafik işaretinin üzerine gitmezsin değil mi? Yani o ok işaretinin dönücü onun gösterdiği yere gidersin. Bu tür menkibeler şatak var hatta Şatahat nedir? Şatahat kelimesinin anlamını biliyor muyuz? Nedir? Tufilerin bir anlamına aşka... Yok yok, o terim anlamı, sözlük anlamı. Bir kelimenin iki anlamı vardır. Sözlük anlamı, kavram anlamı. Sözlük anlamını söylüyorum. Değirmen taşı döndüğü zaman, arpa burada geliyor ya, o bir şey vardı, hiç değirmen görmediniz tabi. Ee, un oluyor, unun durduğu bir yer var, oradan topluyorsun. Dışına taşana şatahat denir. Taşan. Yani şatağı şudur tasavukta. Dilin, kullandığımız günlük dilin taşıyamadığı, lafızlarının taşıyamadığı anlamla dışarıda kalın. Onlara şatahat denir. Onların işaret ettiği yeri anlamak lazım. Sizin mehlurla ilginiz nedir? Nedir Onu ama ya? ha Anlatırdı. Anlatır, Anlatmadı. Evet. Ben değilim. Ben değilim. A ne denir, de, dena bir soru okun Çok önemliyiz bir izin. Başka? Cevap oldu mu bilmiyorum ama. Teşekkür ederim. Bir güzel bir o, şey daha var ama burada söylersem bunu yanlış anlaşılır. Çok istedim. Ağabey işte. Evet. <gülüyor> ee, yani... Biliyorsunuz elektrik kabrularının bir limiti vardır. Yani 110 voltluk bir tele 220 volt verirsen yanar o tel de yanar yani. Onun için elektriği almayı, enerjiyi almayı da bilmemiz lazım. Rastgele olmaz, gaz yapan. Yani abu çubur yediğim evliyle gaz yapıyor, akıl da gaz yapar. İşte. o akıl gaz yapan adamlara Türk aydın diyoruz işte. <gülüyor> Televizyonlar da çok. Kafa yerlenmesi, devamlı gaz. Fakat da de böyle değildi, de, bakın. Aynı adamlar. Irak konusunu da konuşuyorlar. Aile konusunu da konuşuyorlar. Değil mi? Amerika konusunu da konuşuyorlar. Nükleer tehlike konusunda da Aynı adamlar. Ben zaten arıyolarım benim, bir, şey için, bir vazife için, bir yerde Ankara'dan, şurada. Şu isimler var değil mi burada diyorum. Hocam nereden biliyorsunuz? <gülüyor> Bilmez miyim ya? Bunlar, safi filozof. <gülüyor> doğuşlar. <gülüyor> Onların şey var orada, kadroluğunda. Her bir yerde girelim. Sen almasan paraşütle yukarıdan geliyorlar. Nasıl beceriler? Evet başka arkadaşlar? Buyurun beyefendi. Murat Bu Dedeoğlu Sarkıcılar, İsterişik Üniversitesi, Sanat Tarihi. Ondan, burada sanatçılar mı? Tarih, sanat, sanat. <gülüyor> 28 sanat fiyatçısı. E, hocam, iki sorum olacak. İnsanoğlunun e, soru sorması kendisini aramak mıdır? Ya da kendisini bulmak mıdır? E, ya da bulduğunda kendisini soru sorduğunda biz mi olacağız, ben mi olacağız? Onu aramak mıdır ya da bulmak mıdır? İkincisi Abi sen ne yaptın efendim? Şunu kan video da. İkincisi soruyor. Yani Birincisi bir hazmet edemiyorum. <gülüyor> gaz yapar bana. İkincisi, ikincisi hocam, eee mu kültürü engelle? yoksa kültür mü tasavvufa engel? Stalmış arkadaşlar <gülüyor> bize. Biz bitti. Şirvan <gülüyor> Kültür İbn-i Haldun'un ifadesiyle herimidir Pranikyaftır Hiçbir şey Diyemini ikam edilerek Çözümlerimiz Matematik mi fizik mi İslam kültürü dualist değildir Madde mi, manam mı Tasavvuf mu, fıkıh mı İlim mi, irfan mı Bunlar absür sorular İslam kültürlerinde Alt eşik bir üst eşiği, iyi tayin edin mi üst üste koyacaksın. İslam kültürü üst üste bir kültürdür. İtikad? Gerekir. Fukul? Gerekir. İtihar? Gerekir. Önemli olan bunlar alt ve üst eşiği. Ben olmadan biz olmaz. Ben ve biz olmadan O olmaz. Bunlar, bir... ben O'yum arkadaş, safi O'yum, Başların diyemezsin. Sen bir toplumda yaşıyorsun, bir kültürde yaşıyorsun. Geri geldiğinde bu topikler, bu vatan için, bu topraklar için, bu insanlar için ölürsün. Evet. Ailen çoluk çocuğunu varsa onları ihmal edip ben oya takılacağım. Beni bizi boşver diyemezsin. değil <gülüyor> mi? Yani bu şekilde düşünmeyelim bence. Dualiteler yaratarak düşünmeyelim. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Birinci sorunun cevabı bu zaten. İkinci soru. Hani İbn-i yine diyor ki bu kademede, bilmek ölümü ortadan kaldırmaz. Sadece geciktirir. Şimdi, ne kadar biz ayık olursak olalım, ürettiğimiz her şey normalleşiyor. Medeniyetlerin çürümesi bu demek zaten. Şimdi bakın İbn-i Adım'da üç temel terim var. Tekevvün, tedmedvün, teellü. Tekevvün bizim maddi varoluşumuza, varlığımıza karşı gelir. Yani kevni olan. Biz neticede fareyle genetik farkımız işte iki buçuk arkadaşlar. Ya, fareyle, düşün. E i̇nsan insana çok bir farkımız yok ama birbirimizi boğazlamayı seviyoruz. Değil mi? Tekevvün. Fizyolojimiz, atomimiz, maddeyle alakalı. Sonra temeddüne geçiyoruz. Yani yerleşiyoruz, şiirleşiyoruz, kültür üretiyoruz. Ama her temeddün tefessüye neden oluyor. Çürmeye, yozlaşmaya. Bakın bugün eğer takip eden arkadaşlar varsa çağdaş dünyayı, Amerika'da ya yani da büyük, aşırı, sofistike gelişmiş kültürlerde en büyük problem nedir? Şunu ver. Lüks aşırı tüketim. Bunu nasıl çözeceğiz, diyorlar. İslam toplumlarının aynı şeyden şikayetçi. İbn-i Hadun buna pe'lüh ederek cevap veriyor. İbn-i Hadun çok gerçekçi bir adam olmasına rağmen tasavvuf kitabı yazıyor burasıdır. Şifa üssal. Nedir tasavvuf İbn-i Hadun'un? Tavukat değil. İbn-i Hadun şunu diyor, var iken yok gibi nasıl yaşar? Tabii, var iken, çünkü varlık bizi lüset konuşuladı. Bütün hal hani yine meşhur bir sözü var değil mi? Kıtlık zamanında insanlar öldüren açlık değil, alışmış oldukları topluktur. İnsan açlıktan ölmez. Ama öyle bir alışıyorsun ki, herhalde bir şampuanla yıkanmaya alışan bir adam bir hafta şampuansız kalsın, biz bizi biliriz. Ya, ya da telefon. Yemek de öyle. Uculumuzu alıştırıyoruz, sonra kıtlık olunca gidiyoruz. Tefessüh etmemek için iki yöntem var. Biri T yani Tasavvuf, ikincisi sanatlar ve ilimler. Şimdi ben bayılıyorum bize bu arkadaşlara İbn Adîn Mukaddemesini ben okuttum. İbn Adîn Mukaddemesi üç cilt olarak yayınlandı. Herkes ilk cildi okutuyor. Peki son ciltle, ikinci cildin üçte biri neyle alakalıdır? Yani kitabın yarısına yakını ilimler ve sanatlar. Bunu kimse okutmuyor. Ta o dönemin ilimleri ve sanatları. Evet diye geçti ama adam şunu söylüyor. Temeddünün doğa sonucu ilim ve sanattır. Yoksa sen temeddül etmiş olmazsın. Ya yani şehirde yaşamak temeddün değil ki. Yani İstanbul'da yaşıyor 18 milyon. Değil mi? Kaç? 127 ülkeden daha fazla nüfusu var İstanbul'da. 137. E, şehir mi o? Anlatabiliyor musun? Dolayısıyla ben sana şunu söyleyeyim: Kültür, tasavvuf su engeller, tasuv, kültürleşir. Bunlar hiç olacak. Önemli olan bunu ne kadar geciktirebiliriz. Çünkü evet. abi, diyor. ben size bir devletin ömrü nasıl olacağını bunu anlatıyorum ama şurada söyleyeyim diyor, ne kadar yaparsan yap, insanın doğası gereği, temeddünün ya da sünnetullah, diyor, adetullah gereği, her medeniyet çöküyor. Değil mi? Ve çöküyor zaten. Bilmiyorum ikinci soruda cevap edelim. Teşekkür ederim. İlmimizi yetti buraya. Buyurun. Buyurun. ya da tahkik hızlığı bahsetmiştik konuşmalıyımda. Hı -hı. Bunu biz kademi geleneğimizde tasavvuf yoluyla yapın. Her genelde var. Çin geleneğinde, Taoist geleneği mesela. Hı -hı. Bilmiyorum, birçok okudunuz mu? Üzütsünün iki ciddi kitabın çevriminde okuyan var mı içimizde? Orada görürsünüz onu. Yani çok insanlığın ortak tabiatıdır o tecrübesinin. Biz de buna tasavvuf denir, oradan Tavucu denir, oradan... Kaçtı tarih? Bir. Moğol, Şaman Hanım'la tanıştım. Şaman bilirsiniz. Ee, Enthesan bir kadındı. bilgi bir kadın. Mesela ben o kadının tanemesi olmak isterim. Bu ilmi bana vermez ama. Bilge bir kadındı. Ee, matematik, astronomi, fizik okumamış. Ama ilginç bir irfanı var. Müthiş bir mistik tecrübesiz deneyimi var o kadının. Ana da da oturan boa değil de oturan boa da ama ne de adam vardı? Ee, o da bir Kızıldere'li ne diyoruz kızın dereli şey büyücü değil de ne dedi? Ee, o da şaman diyelim Kızıldere'li dereli şamanmış. Macaristan'da burada mesela tanıştım ee, Arkaî Türk dinleri devam etiyor Macar devam ettir, bir şaman alimist. Şimdi demek ki bu sır İslam hastesi değil. Şimdi şunu şundan kurtulalım arkadaşlar. İyi ve kötü taraflarımız hep kendimiz ya sır iyi bizim, sır kötü biz değil. İnsanlığın ortak tecrübesi diye bir şey var. Ve burada inanılmaz öğreneceğimiz noktalar var. tecrübesinde. Hatırlıyor Anladınız mı? Devamını. Bunun bir yolunu belki kendi içine düşmek, belki sorgulamanın bir yolunu irfanî gelenekler, tasavvuf geleneği bir hoca Orada şart değil bir mürşidliğinde Tarikattan bahsetmiyorum ee, Elbette bir ustaya Bu işte tecrübesi olan insanlar evet. Ya ben tarikattan bahsetmiyorum Tarikat çok pratik bir şeydir O ayrı bir konu, oraya girme ee, O zaman, yani aslında ben Yani mesela Monda Fenari'nin bir mürşidi yok Doğdu Kayseri'nde Ekberi gelenekte tarikat yoktur mesela Her ta, şeyin irfanı gelenekte tarikatı yok bunun o zaman yolunu, yani sorgulamanın yolunu nasıl... Arkadaşlar, ne dedik? Siz dışarıdan ancak malumat alırsınız. O malumatı kendi bünyenize katmak için çabanızla alakalı bir şey. Malumatın marifete, marifetin ilme, ilmin irfana dönüşmesi süreci senin gayretinle alakalı. Gayreti ve hayreti olmaya olmaz. Sana birini en fazla anlatır. Yani sen... Oktedir'in geometrisini gördün mü? Oktedir'in geometrisini okuyarak geometri alim olunmaz ki. Onu pratik yapacaksın, çalışacaksın, çözeceksin. Kendine mal halledeceksin onu? Açtın, roman okur gibi ee, nedir o? Einstein'ın kitabını okudum, şey nedir? Kreativity'yi anladın, öyle mi? Böyle bir şey yok ki. O zaman okullar açmaya gerek yok. Her çocuğa verirsin. Abi anlatıyor, örnek çözdürüyor, tekrar soruyor, değil mi? E, Bilgiler mi bir şey? Malumat, Marifet, ilim, irfan. Sıra bir düzey. İstisnalar vardır. Bazı insanlar hiç bu eğitimine geçmeden âlim olabilirler. Onlar da toplum bir, Toplum, kamusal bilgi, kamusal alan tayin edilmiyorlar. Onlar istisna, istisnalar Allah'ın düşünülmez zaten. Ama sen İbn-i Aram İbn-i Aram'ın büyük bir alim. Davudur Kayser Osman'ın medis-i kurucusu. Volna Feneri'ye ilk şey İslam kabul ediliyor. Yani hangi arif cahilmiş, hiç görmedim. Yunus Emre mi cahil? Yunus Emre'nin divanını okuyor mu? Üç çeşiyle de okuyoruz. Abi. Bir de divanını mı? Adam ne deriz? Hatta yani. Bizde böyle anlayış var. Benzeme bölümlerimde değil mi? Kimseden. Filozoflar şey olur. Fakir. Geçimsiz. Bitli pireli. Olsun. sonra. Yırtık pırtık giyinen. Şimdi ben düşünüyorum bu mes mesleğinden mesle. Ya Platon, Atina'nın on zengininden biri diye bir yer kurmuş adam. Kendi finansiydi. <gülüyor> Aristoteles, <gülüyor> İskender'in hocası. Farabi abi el dövek gündövek yaşıyor. İddin Sinan vezir. Kant profesör. Descartes'in hocası. Russell, aristokrat bir adam. Üç kere evlemiş. Acayip bir malı mülkü var. Hayda gel. Kim arkadaş bu? Haa. Sinoft'a diyor şey. Bildiğimiz o. Gölge etme, başka insan istemem. Ya arkadaş, o kemik tercihi, yaşama felsefesi, adam köpeksiz, kemik diyoruz onlara, köpeksiz felsefe, bir felsefi tarz yok. Orjimizin felsefe öğrencileri ne yapıyorlar? İlk sene geliyorlar böyle, temiz aile çocuklar hemen durumu fark edip, altmış yaşma, elinden saçma, diplomaya çalışıyorlar. Ciddi alanlar ne oluyor biliyor musun? Bir yıl geçmeden, saçtan uzatıyor, yıkanmıyor, bitleniyor, kirli sakal, elinde pipo, kank dedi ki, kirli ama bir filozof mu olur? Yani Onun ne olduğunu söyleyince az güzel cümlemesi aç saat çıkışından farkında en şey de var Arkadaşlar işi ciddiye almadığınız zaman bahane çok. Felsefe bir düşünme biçimidir. Düşünme tekniği de kavram matematiğidir. Çok zor. Yani nasıl rakamlarla, geometrik şekillerle işlemler yapıyorsan, kavramlarla işlemler yapıyorsun. Kavramlara düşünmek çok zor bir soru, Varlık nedir öyle kolay mı? Nedir sorusu kadar zor bir soru. Bak ben size şunu ne olmadığını anlatırım. Tanrı ne olmadığını size anlatırım. Nedir peki? Hani Bektaşî sormuş Hoca Efendi'ye. Tanrı şu mudur değil, bu mudur değil. Değildiğinden sonra demiş ki, yok diyecek de değilim abi. ha. Tabii. şunu ne olmadığını anlatmak çok kolay. Evrendeki tüm nesnelere atıf yaparak bunun olmadığı ağaç değilmiş. Peki ne? Vallahi bütün bilim ve düşünce tarihi, bu nedir üzerinden ulaştırıyor, nedir bu, nedir sorusu. Ne demek nedir? Ne durur, Türkçe'de biliyorsunuz, ne durur bu Çiçek güzel durur. Yani çiçeği güzel yapan şey midir? Değişmeyen, sabit, özsel. Buna mahiyet diyorsun, öz diyorsun, cevher diyorsun, değil mi? Kolay mı zannediyorsunuz Muslid'e? Tarihin büyük kafaları bu işlere ulaşmış. Sonunca biraz işimiz ciddiye var. Matematik de zordu, kolay değildi. De. Mersebede resim de. <gülüyor> resim hafif bir iş midir? Hat hafif bir iş midir? Yani bir günlük hat dersim abi bir gün. Rahatlerle Alparslan hocam. Arapça yazım biraz güzeldi. Tutturacağım götürdüm. <gülüyor> bir sürü de masraf yaptım aldım. Bir elif yazdı. Dedi ki bana 50 kere yaz getir. <gülüyor> Lan ben Karadenizliyim. 50 tane de sabrım olsak. <gülüyor> <gülüyor> Dedim size. Hat bana göre değil. Allah'ın büyük kişi. Anlayalım mı saat burada? İşletme üniversitesi sahibi zarar ediyoruz. Arkadaşımız önce bir soru soralım. Bir istek buyurun. Tamam birleştirelim ikisini. Siz cümlenin yarısını kurun yarısını kurun. Turgut Canser. Turgut Canser. Yay, bu benim özel tecrübüm. Can. Orada da saklı kanlı bir şey yok. Şimdi Turgut Hoca, Allah rahmet eylesin. Aşık adam nedir? İşine aşık. Ciddi ve titiz adam nedir? En güzel örneklerinden biriydi. Böyle örnekler çok azdır. Mehmet Genç var. Yaşayan şu anda. Ee, bir de Turgut Hoca'yı tanıdım. Ee, ölüm düşüğünde bile yaptığı işi düşünen adam. Ben size bir hikaye anlatayım, ondan bitireyim size. Söz... Ben şey söyleyeceğim. i̇bn o Hadr'ın mukaddesini de, ders olarak verdik sonra... De, e, bir e, bir bide, mide kanaması geçince bıraktık. E. Ama biz o dersi başka şeylerde yaptık tabii. Hı, e. Beş gidiyor e, şey mu sadece? E, tane e, kaldı e. Maalesef. Maalesef. maalesef. Devam Hı. edeceğiz canım. Yani sözümüzden dönmedik de Allah kerim. Şimdi... E, Turgut Hoca hakkında vefat edeceğim bir yazı yazdım. O yazıyı okursanız orada Turgut Hoca'yla nasıl tanıştığım... Bir insanın ciddiyeti, titizliği, yaptığı işe nasıl saygı duyuyor ve nasıl saygı duyuyor, heyecanı, aşkı falan da, da var. Ama ben size Biruni'yi anlatayım, Bu bir şeyi kapatalım. Bu da size bir ders oluyor. Biruni'yi biliyorsunuz. Gazne döneminde yaşamış, Sanskritçe bilen, İfkin tarihini yazan, tahkik madeni. Büyük bir asoman, matematikçi, yaratıcı bir, bir adam. Ebu Reyhan Ebu Ruhi. Kocası ve arkadaşı, meslektaşı olarak Ebu Maser-i rakiple birlikte bir problem üzerinde çalışıyorlar. Fakat o dönemi matematiğiyle çözemiyorlar onu. O sırada bir yuvruna al bir hastalığa yakalanıyor. Ölüm dışı yine düşüyor. Ebu bu i Iraki. Ziyaret ne gibi? Şimdi dünyanın en zor konuşması yarın olmayan insanla konuşmaktır. Adamın yarın yok. Ne diyeceksin? İyileş, çay içelim diyemezsin. Memleket meseleini konuşamazsın. Ölecek adam. Diyor ki bundan rakip ne konuşayım ben şimdi? Dedim ki birden E buraya ya. O problem var ya. Onu çözdüm ben. Ölmekte olan adam hemen kalktı diyor. Her Hele anlatacağım. Bak. Dedim ki ya sen ney misin ya? Ölüyorsun ya. Niye alacaksın? Yani diyeceğim bak hakikaten de Müslümanlara ders olacak bir şey. olur mu? Cenab-ı son nefesinde ne yaptı dediğinde bir problem daha çözdük şimdi bizim medeniyetimizin kurucular <gülüyor> böyle insanlardı, günde 28 saat 48 saat çalışan insanlar, rüya'da da çalışıyor çünkü gün 24 saat, o güneşe bağlı olan gün, gün niye güneşe bağlı olsun ki? gün kün demek, gün türkçede güneş demek Değil Zamanın başka boyutları var. Rüyanda da çalışıyorsun. Dene, mücerrem de. ben çalışıyorum. Bir gününü sen ulemanı ama Yatmadan bir saat önce bir kitap alır okur, rüyada devam etmek istediği sonu farkında ol ya da farkında ol, kitabı okuyarak yapma Şimdi bu tür insanlar kurdular bu meliniyeti. Şimdi bu et bak. Kaç saat çalışıyorsun yüzyılda? Alt düzeyliyle daha ilim olur mu ya? Bizim akademi öyle. Hocalar şöyle derler bize değil mi? Çok geç geldik, bahar erken gider. En çok konuşan nedir Burakçı'nın bizde akademiden? Bugünkü el emini En ciddi ilmi mevzu budur. Onun için ben Allah şahittir, akademiye girdikten bir hafta sonra itibaren hiç ön emine gitmem. Artık ön emini zaten. Sırt bunu protesto ettik bunu çok kullanacak mısın? 24 saat hemhal olacaksın, hemhal olmadığın şey. Hani hadisi kutsu Allah malı istediğine verir. İlmi isteyene o da o kişi ilme yüzde yüzünü verecek. Belki ilimde ne yılısını yüzde onunu belki verir. Ne misin sen çok çok az. Ne kadar ilmi talep ediyorsunuz? Ve ne kadar emek harcıyorsunuz? Şimdi bana Ankara'da hepinizin tanıdığı, Konya'nın hemşehrimiz bir görev teklif ettiği zaman arkadaşımız, hocamız, ağabeyimiz. Ben itirazı kabul ettim. Bir, iki fırça attı bana. Hiçbir şey beğenmiyoruz. Dedim ki, Taşköp'lü zaten iftar sahibinin girişinden bir büyüğün için üç bakan vardılar. Bir, nübüvvet. Nübüvvet, vehbidir. Ben oflıyım, 40 yıl bekledim, gelmedi. Hiçbir şey yapmaz. Üçüncüsü şahadet nasiptir. Halid bin Velid yatağında öldü arkadaşlar. Meşhur durumunun Arapça bir söyleyişi vardır değil mi? O kadar savaşlı adam. İslam'ın kılıcı şeyin olamadı. İkincisi ilimdir. İlim. İkinci makam. Şehitlerden daha değerli. Peki soruyorum. bizde Türkiye'de diğer bölümleri ilgili Hocası'na Ankara'dan bir müdürlük teklif et bırakmayacak ima, İlahiyat Hocası'na çok azdır. Adam hadis Profosu'nu bilmem ne kurumunun başına geçiyor. Bu millet bunun için okuttu. Allah sana bu nimeti bunun için verdi. Sonra diyoruz ki ilimden bir helizyon kendini verince sana vermiyor. Onun için arkadaşlar yaptığınız işi ciddi yapın. Titiz olun, titizlik ahlaklandırın. Elden gezdiğince Allah severdiği maddi, manevi, gücün sona kadar kullanır. Geçen Allah'a bırakın. Baştan Allah'a bırakıyoruz. Bütün potansiyelini tükettikten sonra tefekkül ediyoruz arkadaşlar. Biz tefekkülü baştan yapıyoruz. Tefekkülten Allah'a tamam. Cümle olarak söylerim de, sen eminim vereceksin, akıl ve fikir tükenecek, bitecek, onunla tefekkül edeceğiz. Peki arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ha, neydi? Nasıl, Unuttun mu? Nasıl bu halkıydım? Bilmiyorum, buyurun. Türkiye'de ve dünyada yadırmış bir siyah kaynakları, maalesef bizim ıı, kısır bir şekilde bakmanız için oluşturulmuş gibi. Yok, da... ayrı, o dönemin kendi şartlarına yol oluşturulmuş. Sen neyisini yazacaksın? Diye. İşte, ben diyecektim ki, siyeli felsefeyi bir şekilde yorumlayan bir Yapacağız, yapmamız lazım. Geçmişte yapılan geçmişin şartlarına uygundur. Problem onları aynen tekrar etmez. Biz de kendi şartlarımızı, gerçeklikle yüzleşip kendi şartlarımıza ondan indirmeyiz lazım. Geçmişte olup bitene vahlamayalım. Bu kadar alıp yakmak doğru değil. O geçmiştir. yapıldı o, onlar işlevseldi zaten ki, bizi bugüne taşıdılar. O dönemin şartları öyleydi. Biz bugün neyisini yapalım? Yani hala eski mevlidle idare ediyorsan senin problemin var. Ne yapıyorduk şahinlerdi? Yatsınlar yedirmeydi mesela. Değil mi? Peki. Hepinize iyi günler. İhsan hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kitap değil, sağ Kitap değil hocam.